Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludır. Ezberledin Türkçe'sini?、Ben、her gün söylüyorum kayıtlı. <gülüyor> evet, hutbetilhace Müslüman'ın da nakledtiği bir rivayette bir anısını anlatayım bu. Her sohbetin başında okunan Arapça ve Türkçe hutbetilhaceni. Geçen bize bir gol attı da hoca ondan namada. Şimdi oldu. Ee, birisi var, cinlileri okuyor, hasta olanları okuyor, Allah'tan nazilen şifa veriyor. Diyorlar ki, Muhammed cinlendi, delendi. Sen bir de onu oku, Ali sallallahu aleyhi ve sellem. Tamamdır, tam böyle Mekken'in yol ağzında Allah Rəşıl al-i sallallahu aleyhi ve sellem'le karşı karşıya geliyorlar. Diyor ki, e yaptın muttalibin oğlu. Duydum ki dinlenmişsin. Ben seni çok severim. İstersen ben seni okuyayım. Benim ağzımdan Allah sana şifa versin. Kendine gel diyor. Ali sallallahu aleyhi ve sallam dur diyor. Ben sana diyor bir şey okuyayım. Arapça harnoca nokuduğu gibi, Arap olduğu için hutbetir hacı okuyor. Duruyor. Bir daha okur musun diyor. Ali sallallahu aleyhi ve sallam Hütbeyi bir daha okuyor. Hütbet-ül Hacı. Adam diyor ki bir daha okur musun? O kadar etkileniyor ki. Bir daha okuyor. Vallahi diyor ben kahinlerle oturdum. Şairlerle oturdum. O kadar hatıplarla oturdum. Ben böyle bir söz duymadım. Vallahi diyor sen ne delisin, ne cinlisin, ne efsunlisin diyor. Sen haklına gelen Allah'ın gönderdiği bir nebisin diyor ve Aleyhissalatü Vesselam'a ne yapıyor? Hemen beyat ediyor, İslam oluyor. Yani bir hutbet-ül Hace'yi duymasıyla Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam sözlerin en güzel Allah'ın kelamı diye başladığımız bu duayı kardeşlerim her sohbetinin başında, bir hutbesinde, bir nasihatinde bununla başlamış, sohbetin sonunda Subhaneke Allahümme Vebihan diye bitirdiğimiz duayla da ne yapmıştır? bitirmiştir. Hakikaten büyük tesiri vardır bu duanın. Herkesin bilmesi, öğrenmesi gerekir. Ki zaten hadis-i şerifte hamdla, besmeleyle başlanmayan her sohbet kesiktir diyorum. Burada da zaten hepsi var. Ve içinde öyle ayetler seçilmiş ki doğru söz söyleyin ki Allah işlerinizi ne yapsın? Yoluna koysun. Halbuki insanoğlu öyle yalan söyler ki söylemeyeceği yani. Sırf işi düzeltmek için bile ne yapar? Müslüman bile olsa insan yalan söyler. Allah ne diyor? Doğru söz söyleyin ki Allah işlerinizi yoluna koysun diyor. Yani çok güzel nasihatlar var ve insanın、e, bir erkek ve bir dişiden yaratıldığını. Yani böyle çok nasihat verici şeyler var. Hutbeti hacayı hepinizin öğrenmesi gerekir. Evet. Ee, tevekkül dersinin son dersine Gelecek olursak, geçen hafta、e, onunla alakalı meselelerden, sebattan alakalı ne işlemiştik? İlmi terbiye, imani terbiye, fıtri terbiye üzerinde bazı meselelerin üzerinde durmuştuk. Cenneti, cehennemi hatırlama üzerinde, salih kimselerle beraber bulunup onların nasihatını dinlemenin sebatta çok çok faydalı olduğunu söylemiştik. Yani E, düşünün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına Ebu Bekir ve Ömer geliyor. Aleyhisselatü Vesselam'ın yanından hiç ayrılmıyor. Hatta birçok rivayete baktığımızda ben Ebu Bekir ve Ömer girdik. Ben Ebu Bekir ve Ömer çıktık ifadelerini ne yaparsınız? Görürsünüz. Peki Aleyhisselatü Vesselam vefat etti. Kim geçti yerine? Beraber oldu. Nasıl geçti? Sırasıyla takvada. amelde hangisi üstünse o geçti. Onu da kendileri itiraf ediyor. Ben diyor Ebu Bekir ile devamlı yarışırdım. Sonra artık ben sana yarışmayacağım diyor. Kim diyor? Ömer diyor. Kim birinci oldu? Yani demek ki insanın beraber arkadaşlık yaptığı salih insanlar bile senin formatını komple ne yapıyor? Değiştirebiliyor. Ömer. Hatta Darimi'de bir rivayet var. Biz diyor salih insanların yanına çıktığımızda niyetimiz farklı olur ama yanına gittiğimizde maksat hasıl olurdu diyor. Sen hangi niyetle gidersen git salih bir insanın yanına o eğer gerçekten salihse seni salihler sınıfına katmasını ne yapar bilir. Niyetini ne yapar değiştirmesini bilir. Bunlar önemli etkenler. Başka kararlı davranmaya yardımcı olacak huylar. edinme işte sabır ona da verdiğimiz örnek neydi İmamı Şafii'nin de dediği gibi Allah kıyı hissine daha az olsun Allah Resul'un asabına şu sure dışında hiçbir sure inmeseydi bu sure onlara ne yapardı yeterdi bu sure asıl suresidir diyor hatta bazı rivayetlerde kardeşlerim sahabeler bir araya oturduklarında sohbet yani kendi aralarında muhabbet, sohbet, bir şeyler yapacaklarında asıl suresiyle başlar, asıl suresiyle bitirirlermiş. Yani bu rivayetlerde geliyor yani. Çünkü surenin muhteviyatına bakıyorsun, bütün insanlık hüsranda birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesna diyor. Demek ki iyi bir Kur'an okuyucusu ne yapacağız? Olacağız. Başka? Batılın gerçek yüzünü bilmek ve ona ne yapmayacağız? Ne yapmayacağız? kanmayacağız. Buna da Firavun'un örneğini vermiştik. Bugün sebat gerektiren durumlara girip buradan devam edecektik. Neydi ilk konumuz? Fitnelerde sebat gösterme. Bu da tevekkülle alakalı önemli kelimelerden bir tanesidir. Çünkü tevekkül direk kalbi, direk tevhidi bir mesele olması hasbiyle. Tevhidi meselelerde de nedir? Hep iman tevhidin nedir? Zemin nedir? İman daki bazı göçüklükler tevhitteki meselelerin oluşmamasına meydana bile ne yapmamasına gelmemesine sebep oluyor ki işte fitne de sebat gösterme de yani fitne de sebat gösteren insanlar ancak Allah'a gereği gibi tevekkül eder. Bu fitne deki işte Mal fitnesi, makam fitnesi, çocuk fitnesi, bazı fitneler insanın tevekkülüne de nedir? Mani olan meselelerdendir. Onun için kardeşlerim fitne dediğimiz zaman şöyle bir durmamız gerekir. Fitne kalpte dalgalara sebep olan bir meseledir. Yani oturmuş, durulmuş, yolunda giden bir şeyin dalgalanmasına. Yani şöyle düşünün, sakin bir insan bir şeyden aşırı korktu. Ne olur? Kan basıncı çıkar, el ayağı titrer, yüzü kızarır. Fitne de böyle bir şeydir. Durgun, oturan, yolunda giden, sakin, salim düşünen bir kalbin o her neyse fitnenin birkaç sebebine gireceği şimdi etkilenmesiyle ne yapar? Sakin düşünemez. Doğru yola ne yapamaz? Limana, doğru limana varamaz. Onun için fitnenin çok çok... Iı, önemli şeyleri tahriifatları vardır dikkat etmek gerekir kalp üzüntüye sebep olan kalbe üzüntü veren fitneler olduğu gibi kalbi sevince kalbin tamamen sevince doyarak da insanın işlediği neler vardır fitneler vardır yani iki taraflı da ne vardır hem korku hem de iyilikten fitneler vardır ki bunlar kalbin gidişatını ne yapar? Bozar. Bu fitnelerle Müslüman karşı karşıya kaldığında kalp salim kalmaz. Onun için devamlı Aleyhisselatü Vesselam'ın bir duası var. Hepimizin etmesini tavsiye ettiği hepimizin. Ey kalpleri halden hale çeviren Rabbim benim kalbimi İslam'da sabit kıl veyahut E, ayağımı İslam'da sabit kıl değişik、e, şeylerde ziyadelikleriyle gelen bir rivayet vardır. Bu duayı çok çok okumamız gerekir. Bir rivayette kalpler aynı tüy gibidir diyor. Düşünün bir tüyü havaya atın. Yani bir nefesle bile ne yapar? Şekil değiştirir. Yön değiştirir. İnişi, çıkışı değiştirir. Kalpler de aynı bir tüy gibidir diyor. En ufak bir şeyden ne yapar? etkilenir. İyi bir şey görür, kötü bir şey görür, acı bir şey görür hemen yumuşadığı, katılaştığı gibi türlü türlü ne yapar, haller alabilir. İşte bu fitneler kalbe arz edildiğinde o fitneleri reddedecek sağlam bir kalbe ihtiyacımız vardır. Eğer fitneler arz edildiğinde eğer kalp bunu reddetmiyorsa Şu kağıttaki her harfin birer fitne olduğunu düşünün. Kalp böyle bembeyazken, her gelen fitneyi kabul ettiğinde ne oluyor? Karalaşıyor ve en son o kalp diyor ne olur? Simsiyah olur. Allah da o kalbi ne yapar? Mühürler diyor. Allah muhafaza, fitnelerin insanı getirdiği yer orasıdır. Ama ayeti kerimeye baktığımızda, Şeytan Allah Azze ve Celle'den birçok şey istiyor fitneyle alakalı. Allah Azze ve Celle'de iblise ne diyor? Senin benim halis ihlaslı kullarımın üzerinde hiçbir sultan yoktur. Öyleyse Allah Azze ve Celle'nin güvendiği, itimat ettiği o ihlaslı, tevhid ehli insanlardan olmaya bakalım kardeşlerim. İblisten gelecek her türlü vesvesenin Her türlü fitnenin önüne ne yapacağız? Geçeceğiz. Bakın mesela sahabeden bir anı devamlı anlatırım. Burada öyle bir örnek verelim. Bir gün Ensar'dan birisiyle Yahudi'den birisi yolculuk yapıyor. Medine'nin ilk evleri gözükünce hemen devesinden iniyor, kılıcını çekiyor, Yahudi'nin devesini ıhtırıyor, in aşağıya diyor. Ben aleyhisselatü vesselamdan işittim. Bir Yahudi ile yolculuk yaptığınızda çok dikkat edin. Muhakkak size bir zarar verir diyor. Sen bana ne yaptın diyor. Ben bu yolculuk boyunca hep baktım, uyanık durdum. Hiçbir şeyini yakalayamadım. Benim Resul'um yalan söylemez. Benim yakalayamadığım ne yaptın diyor. Kardeşler tarihe geçecek şu cümleyi söylüyor Yahudi. Senin gibi uyanık birini görmedim. Ne yaptıysam hep önüne geçecek bir önlem aldın. Ben de buraya gelene kadar gölgenin çiğnedim hırsını böyle aldım diyor. Yani muhakkak iblis ve avanelerinin bir zararı insana nedir? Vardır. Bizim ne yapalım? Dikkat etmemiz gerekir. İsra suresinde gelen ayete bakıyorsun. Seslerinden, attılarından, yayalarından onları korkut diyor. Sesini kükret diyor. Yani bağırmayla, çağırmayla, güçleriyle, kuvvetleriyle İnsanı korkutma yöntemleri nedir? Vardır. Bu da nedir? İnsanın psikolojisini bozmadır. İblis her yönden insana ne yapabilir? Yaklaşabilir. Şimdi fitnelerde değişik gelme şekilleri vardır ki bunlardan bir tanesi mal fitnesi. Azze ve Celle kitabında onlardan kimi eğer Allah lütuf ve kereminden bize verirse. mutlaka sadaka vereceğiz ve elbette biz salihlerden olacağız diye ant işte. Fakat Allah lütfundan onlara verince onda cimrilik edip yüz çevirerek sözlerinden döndüler diyor. Fakir mi çok sadaka infak verir? Zengin mi? Ne biliyorsunuz? Anket mi yaptınız? Hıh? Kur'an öyle söylüyordu ondan. Kur'an ve sünnette gelen ifadelere baktığımızda hakikaten insan servete doydukça, malı çoğaldıkça ne yapmaya başlıyor? Cimrileşmeye başlıyor. Halbuki tam tersi olması gerekmez mi? Bunun mesela Firavun örneğine bakın. Allah'a en çok secde etmesi gereken, Allah'a en çok dua etmesi gereken Firavun'un olması gerekmez mi? bindiği taht, oturduğu taht bile altın. Yani Allah o kadar güç, kuvvet, saltanat vermiş. O ne yaptı? Veyahut Karun'u, Musa aleyhisselamın zamanında yaşayan, Firavun'un zamanında yaşayan Karun'u ele alın. Allah azze ve celle ona o kadar mal verdi. Maldan alalım. Konumuz mal. O ne yaptı? Bu benim ancak çalışıp kazanmamın karşılığı dedi ve ne yaptı? gururlandı, kibirlendi. Allah da onu ne yaptı? Mal ile birlikte yerin dibine batırdı. Allah muhafaza, demek ki mal insana fayda verdiği gibi aynı zamanda ne yapıyormuş? Büyük bir fitne sebebi olabiliyor. Bakın,、e, Keyif suresindeki Salih aleyhisselam ile Musa aleyhisselamın kıssasına baktığımızda orada mal fitnesinin、e, insana kazandırdığı şeyi görebilirsiniz. Sahile çıkıyor bir çocuğu öldürüyor, bir köye geliyor bir duvarı örüyor. Şimdi o çocuk doğuştan da kâfir ruhluydü diyor. Burası kader buraya karışamıyoruz. Bir köye gidiyorlar ne yiyecek ne içecek ne de misafir ediyorlar. Ama Muhsin aleyhisselamın yanındaki o salih kula ne yapıyor duvarı örüyor ediyor ne diyor? Bu diyor buranın sahibi salihlerdendi öldü. Ee, çocukları küçük, ben diyor burayı tamir ettim, yarın bu çocuklar büyüyünce burayı kazacaklar, ev falan yapacaklar, burada da onlara sermaye çıkacak hazine. Bakın şimdi hadise bakın, bunu daha iyi anlatan başka bir rivayet var. Allah Azze ve Celle ilmiyle her şeyi bildiği halde, şu iki kulunu hesaba çeker diyor. Der ki, geridekine ne bıraktın? O der ki diyor, Ya Rabbi, insanların eline, Ayağına muhta bakmasın, muhtaç olmasın diye、e, onlara bolca mal, rızık bıraktım. Allah Azze ve Celle der ki diyor, eğer şimdi onların halini bilseydin çok ağlar, az gülerdin. Ben onları korktuklarına uğrat, korktuğunu uğrattım. Öbür kuluna sorar diyor, ilmiyle her şey bildiği halde sen ne bıraktın? Her şeyi senin uğruna infak ettim, onları da senin fazlı keremine bıraktım. Eğer şimdi onların halini bilseydin çok güler azalardın. Ben de onlara fazlımdan verdikçe verdim. Hatta bunun örneklerini yaşantıda görürsünüz. Zengin bir adam ölür. Çocukları vardır. Üç gün sonra servet diye bir şey kalmaz. Adamlarda meslek de yoktur. El aleme ne yapar? Dilenirler. Ama bazı insanlara bakarsınız. Hiçbir şeyleri yoktur. Sıfırdan nerelere gelmiştir? Gerçekten karakterli gelmiştir. Mal da onlara ne yapmıştır? Fayda vermiştir. İşte bu da malın insana hayırda ve şerde nedir? Etkisidir. Malı İslam alimlerine sormuşlar. Demişler ki ne kadarı fitne olur? Ne kadarı fitne olmaz? Alim de denizi gören bir yerde oturuyormuş. Ve büyük gemiler geçiyor. Gemileri gösteriyor soru sorana. Bakın diyor gemi ne kadar büyük olursa olsun, su ne kadar çok olursa olsun, şu geminin içine su girmediği müddetçe o su ona nedir? Fitne değildir diyor. Ne zaman gemi su almaya, ne zaman mal sevgisi, Allah sevgisini, ahiret sevgisini bastırmaya başlarsa işte o zaman gelmez. Fitne ne yapmıştır, girmiştir. Yani helalı harama dikkat ediyorsa, hesabını veremeyeceği işlere girmiyorsa, müstüflik yapmıyorsa, israfta etmiyorsa, mal fitnelikten ne yapar? Çıkar. Çünkü kardeşlerim gelen naslar üzerinde hassasiyetlen duruyorum. Bak basit geçmiyorum. Gelen naslar basit naslar değil. Bir müfflis rivayeti basit bir rivayet. değil çünkü kazanıyorsun kazanıyorsun kul hakkı seni ne yapıyor götürüyor veyahut yine gelen rivayetlere bakıyorsunuz geçmiş ümmetlerden üç kişi fırtınada bir mağaraya saklanıyorlar bir kaya geliyor kapıyı örtüyor mağaranın ağzını ne yapıyor nasıl kurtuluyorlar yaptıkları ameli Allah'a tevessül ederek bunlardan bir tanesi nedir Ben diyor Adem oğullarından birini çalıştırdım, ücretini verdim, beğenmedi, çekti, itti diyor. Bense diyor senin korkundan ona bir çift mal aldım. Sonra mallar üredi, sonra çoban tuttum, sonra bakamadım bir vadide dolusu. Sonra diyor adam benim günün birinde çıktı geldi yıllar sonra bak. Ey Adem oğlu benim ücretimi ver. Şu gördüğüm vadideki bütün mallar senin. Benimden alay etme, vallahi alay etmiyorum bu senin. Adam aldı gitti. Eğer kabul ettiysen mağaranın ağzını aç da çıkalım diyor. Bakın demek ki kul hakkı bu kadar nedir? Önemli. Eğer o mala dikkat etmeseydi ne olacaktı? Veyahut mal hırsından hırsızlık yapanı düşünün. Gelen rivayetlerde ne diyor? Enes'in nakletti radıyallahu anh. Bir adamın diyor eli kesilecekti diyor. Ne için hırsızlık yaptı bu? Mala hırslandı. Malik olmadığı bir malı almaya çalıştı. Ne diyor? Ey el diyor Allah'a hamdolsun ki bugün senden kurtuluyorum diyor. Eğer diyor sen bu bedende durmaya devam edeydin ahirette kıyamette benim bütün bedenimi ateşe atacaktın. Ama hamdolsun senden bugün ne yapıyorum? Kurtuluyorum diyor. Demek ki kardeşler şeytana insan yenik düşse de bundan kurtulmayı ne yapacak? Bilecek mal fitnesi hakikaten、e, ciddi sıkıntılardan bir tanesidir. Allah Resulü Anisi Sallallahu Aleyhi ve Selam şu dört şeyin hesabını vermeden şu ayaklar mahşerden ne yapmayacak, ayrılmayacak diyor. Bu maddelerden bir tanesi maldır. Nereden kazandın, nereye harcadın, müstüflik mi yaptın, istilaf mı ettin, helaldan mı kazandın, haramdan mı kazandın? Bunlar önemli. Başka. Ee, İmam Ebu Davut'un、e, hayatını anlatan kıssalara baktığımızda Aleyhisselatü Vesselam'ın 500 bin hadisini ezberledim. Bunlardan 4 tanesi dini anlamam için ne yaptı? Yetti diyor. Bunlardan biri Ömer'in naklettiği ameller, niyetlere göredir. Birisi Ayşe annemizin naklettiği şu bizim dinimizde emretmediğimiz bir iş yaparsa mertuttur hadisi. Birisi Hasan radıyallahu anh'ın naklettiği ki asıl rivayeti dörde bıraktım. Müslüman'ın en hayırlısı kendisinin üzerine düşmeyen işlerle uğraşmaması. Öbürü Norman bin Beşir'in helal da bellidir, haram da bellidir. Bunun ikisine dikkat eden dinini ve ırzını korur hadisi. Bakın mal aynı zamanda yani neyden kazandın Nereye harcadın? Dikkati dinin de korunmasına, neslin de korunmasına sebep olan meselelerden bir tanesi. Onun için ayeti kerimede、e, geldiği gibi saçıp savurma, elini sıkıda ne yapma? Tutma. Orta bir yol tut diyor. Öyleyse mal fitnesine çok çok ne yapacağız kardeşler? Dikkat edeceğiz. Bak ayette dikkat edin bir uyarı var, gizli bir uyarı var. Ne diyorlar? Eğer Allah bize lütfeder fazla keleminden verirse biz de onun için verdiğinde ne yapıyorlar? Cimrileşiyorlar. Veyahut o bahçe sahiplerini Kur'an'da okudunuz. Biz bugün gece gideceğiz. Karanlıkta gideceğiz. Mahsulü toplayacağız. Ve fakire, fukaraya ne yapmayacağız? Vermeyeceğiz. O zaman onlar da şöyle bir şey vardı uygulama kim malını mahşürünü çıkarırsa ki bugün hala vardır bu yine aynıdır ordaki fakiri fuvarayı ne yapar görür gözetir bu hakdır onun üzerinde hakdır hatta Ramazan'da işlediğimiz bir hadis şerif vardı hatırlıyor musunuz adam çölde geliyor buluttan bir ses duyuyor sonra gidiyor bakıyor bulut bir tarlaya suyu bırakıyor adama soruyor Yani sen ne yapıyorsun? Bak çölde tarla sürüyorum. Allah ben bir şey yaptım yok,、işte、sürüyorum. Ne yapıyorsun? Ben diyor mahsulün üçte birini tohumla, üçte birini kendime, üçte birini de Allah yoluna infak edin. Vallahi sen kazandın diyor. Yani malın, yani çölde bile olsa Allah bak ona ne veriyor? Suyu veriyor. Yani ihtiyacı olan suyu veriyor. Allah bizlere hayır versin. Lütfu kereminden versin, kahrından vermesin. Müminlere çünkü Allah Azze ve Celle fazlından, kafirlere ise kahrından verir. Kesinlikle şunu、e, kesinlikle aklımıza getirmeyelim kardeşler. Bazen insan şeytanın vesvesesine yenik düşerek veyahut nefsine yenik düşerek keşke şuna verilen bana da verilmeli değil miydi gibi ifadeler kullanabilir. Bu insanın yürüyüşünü. giyinişini, yaşantısını, psikolojisini, kardeşine veyahut bir başkalarına karşı bakışını ne yapar? Duruşunu, arkadaşlığını, dostluğunu değiştirir. Bakın Karun'un misaline, bakın Kasas suresine ne diyor? Bu bana çalışmam, ilmim karşılığında verildi. Oradan Müslümanlardan bir grup, insanlardan bir grup, şuna verilen bize de verilmeli değil miydi? Onlara cevabı bak Allah Azze ve Celle'nin seçtiği kelime Müslümanlardan bir grup dedi ki Allah'ın vermiş olduğu nimetlerin en üstünü nedir? Hidayet. İman nimeti değil midir? Onlar o an susuyorlar. Ama işlerindeki sevgi geçmiyor. Biz diyor Karun'u yerin dibine batırdık. Malı da evlatları donafayda vermedi. Bu sefer ona verilmeli, verilen bana da verilmeli değil miydi diye ne diyor? İyi ki ona verilen bize verilmemiş. Yani insanın başına bir bela geldiğinde iş işten geçmiştir kardeşler. İlla belanın gelmesine gerekiyor. Kur'an'da bu ifadeleri ne yapabiliriz? Çok rahatlıkla görüp yani tecrübe etmeye gerek yok. Yani ben gidersem yolda Otobanda kırmızıda geçersem ne olur demene gerek yok. Biri vurdu mu parçamı göremez. Yani tecrübeye gerek yok. Burada çünkü herkes suratlı gelir. Nereden neyin geleceğini anlaman mümkün değil. Öyleyse biz bize düşeni yapalım. Allah'ın verdiğine hem ham dedelim, hem yiyelim, hem de Allah yönüne ne yapalım? İnfak edelim. Yoksullukta ver ki, varlıkta da ver, yoksullukta da ver ki Allah'ın hakkını koru gözet. Allah da senin her yerde hakkını korusun, gözetsin.、Evet. Bakın、e, mesela yağmurun kesilme kıtlık sebeplerinden birisi nedir? Neden hiç düşündünüz mü? Yani o gün insanların anladığı şey tarım gözlerinin önündeydi. Verilen misalde tarım. Başka bir şey olsaydı ondandı. Yani atalarımızın dediği gibi yeri ekmeyen göğe bakmaz diyor. Bugün adam diyor ki ben tamirciyim diyor. Arabayı tamir ediyorum ki para kazanıyorum diyor. Yani Allah karı yağdırmasa veyahut da adamın başına bir iş gelme için bir sebep yaratmasa yani çok detayına girmeyeceğim kaderim. Çünkü hadis-i şerifte ayakkabının tokasının ayakkabının tokası düşse onu Tamirini Allah'tan iste diyor. O bir sebep yaratmadan sen onu tamir ettiremezsin diyor. Yani çok detaylarına girmeyeceğim. Adam sadece yaptığı işle、e, şeye bakıyor. Halbuki rızkı veren kimdir? Allah sen daha ana rahmindeyken takdir edilmiş. Sen helal ve haramına tehir edilmiş artık her neyse Allah'ın sebebi hikmet onun peşinde koşan bir insansın. Evet. Mal fitnesine yenik ne yapmayacağız? Düşmeyeceğiz. Burayı anladık mı? Detaylarını, teferratını siz daha iyi araştırabilirsiniz. Evet. Tabi bunda、e, bir örnekle şöyle verebiliriz. Hani bazen sohbetlerde söylüyorum ama birisi diyor ki çok ağır oluyor hocam dedi. De, Onu düşünüyorum. Vereyim mi vermeyeyim. Ben bazen Kardeşlerin cebinde para olup olmadığını bildim. Niye biliyor musunuz? Yani dikkatli bakın. Hani Ramazan gelmeden önce bir örnek verdim ya birisi işte kapıdan girene bakar, selam verdi mi? Almamak için, tokalaşmamak için çıkar girer dedim mi? Dikkatli bakın. Eğer kardeşlerimizin cebinde para varsa, hepsini herkesi demiyorum. Her delok olan vardır, hep dolu olan vardır. On farklı bir olan. Cebinde para varsa yüzü gülüyor, ikramkar oluyor, bol şey olur. Cebinde parası yoksa sanki adamlan dövüşmüşsün arkadaşlar. Yanındakine gülmez, oturur böyle düşünür, kırtana hesap yapar. Yani aynen hadis şerifte geldiği gibi Ali sallallahu aleyhi ve sellem öyle zaman olacak ki diyor. Yanında yani veya cebinde altın dinar olmayan hayattan zevk almayacak diyor ya. Müslüman böyle olmaz ki. Ama maalesef bu fitneye kalp açıldı mı oluyor işte. Bu fitneyi ne yapacaksın? Kapatacaksın. Bitti. Tevekkül neydi dersimizin konusu? Yapacağını yap, bittin mi? Allah'ım ben her şeyi yaptım, artık bundan sonrası senin de bırak, bak o zaman görürsün. O fitne sana zarar vermez, bitmiştir. Hastayken, E, yatağında yatarken, yatalakken seni doyuran, yediren, içiren kim?、E, aynı adama bak sağlıklı yiyen, yedik de öyle yer gene doymaz. Doğru mu? Ama hastayken su bile içmez adam. Ama yaşar. Onu yediren, içiren kimdir? Allah'tır. Öyleyse bazı görmediğimiz ama hissettiğimiz şeyleri görelim kardeşler. Geçtik. Gelelim makam fitresi, fitnesine. Bu da ciddi bir anlamda、e, insanı etkileyen gidişatını bozan meselelerden bir tanesidir. Kim seviyorsunuz? <gülüyor>、e, ayet-i Kerime'de sabah akşam raptarine, onun zaasını dileyerek dua edenlerle birlikte candan sebat et, dünya hayatının süsünü isteyerek gözden ondan çevirme. Kalbini bizi anmaktan kafir kıldığımız kötü arzularına uymuş ve işi gücü aşırılık olan kimseye boyun eğmediyor. E,、evet. bu iki fitnenin tehlikesi hakikaten hakikaten çok tehlikelidir, çok genişdir. Allahü Aşırali Sallallahu Aleyhi ve Selam'ın da dediği gibi, bir sürüye gönderilen iki aç kurdun sürüye verdiği zarar. kişinin mala ve şerefe düşkünlüğünün dinine verdiği zarardan fazla değildir diyor. Yani kişi mala, şana, şerefe düşkünse dinine iki aç kurdun verdiği zarardan çok daha fazla veriyor. Allah bizlere hayır versin. Bugün İslam ümmetinin başına gelen meselelerden birisi de budur. İki tane cihar-i yari güzün efendilerimizin canına kıyılmıştır. Bakın. Birisi Kerbela'da şehit edilmiştir. Birisi zehirlenmiştir. Ve sırf başa gelmek babadan oğula geçen bir saltanat olsun diye birçok meselelere girilmiş. Bugün bak kafirlerin bir papası bilmem nesi var. Bir Müslümanın bugün bir halifesi yok. Niye? Biz bunun kadri kıymeti ne yapmadık? Bilemedik. Bilemedik. Yani yani Bugün bir adam mesela en bariz örneğini bugün şöyle verebiliriz. Bir uniforma var üzerinde. Herif sanki dünyayı o yaratmış. Herkesi karşısında put gibi dikilmeyi, hareket bile ettirmemeyi, kendisine karşı karşısına geçip her sözü söylemeyi veya ağzına bir demir parça salıyor, bir üflüyor, düt diyor oraya döndürüyor, düt diyor buraya döndürüyor bir uniformayla. Ve ot başka uniformalara bakın. Aynı adamı bir de normal insanların giydiği giysileri giydiğinde bakın. Ulan bu mu bu mu dersin. O kadar fark eder. Yani insanın giydiği bir şey görünüşünü, gidişatını, insanlara bakışını ne yapmayacak? Değiştirmeyecek. Onun için bir insanın kendi nefsine, izzetine, şerefine düşkünlüğü birçok şeyi de ne yapıyor? Zedeliyor, bozuyor. Bakın Allah Azze ve Celle kitabında münafıklarla alakalı indirmiş olduğu ayetlere bakın. Gece yarısı gizli de toplanan o Abdullah ibn Sebe ve arkadaşları ne diyorlar Ali sallallahu aleyhi ve sallam için? Biz şerefsizler, o şerefsizleri yarın ne yapacağız? Atacağız. Ağır kelimeler kullanıyorlar. Allah Azze ve Celle ne diyor? İzzet de, şeref de Allah'ın resulünün ve müminlerin yanındadır. Yani buradan çıkan şu. Kim kendi izzet ve şerefinin peşine düşerse izzetsiz ve şerefsiz kalır. Ama her kim Allah'ın izzetine, Allah'ın dininin izzetine çalışırsa Allah ona izzet verir, güç verir arkadaşlar. İnanmayan tarihe baksın. Kendi izzetinin peşine düşenlerden bir tanesi Firavundur. Bakın Kızıldeniz'in altında secde eder vaziyetteydi insanlar çıkardı. Bugün Londra'da bir müzede sergileniyordu. Onu gören insanlar iman ediyor diye depoya kaldırdılar. Secdeder vaziyette. Resimlerini görebilirsiniz. Bakın bu kendi izzetinin şerefinin peşine düşen insanlardan bir tanesi. Veyahut Ebu Cehil'e bakın. İman etmedi. Kendi izzetinin kendi şerefinin ne yaptı? Peşine düştü. Kim kaybetti? Kendisi kaybetti. Öyleyse Hangi mevkide olursanız olun, hangi、e, güce sahip olursanız olun, hangi soya sahip olursanız olun, Allah'ın size verdiği o nimetten dolayı şükranınız artsın, hamdınız artsın. Eğer bunu yapmazsanız, bunun zıttı gündeme gelecek, bakışınız, yürüyüşünüz, konuşmanız, hissed ilişkileriniz ne yapacak, bozulacak. O mevkiyi belki sen de. Kısa bir sure kalacak ama ahiretini ne yapacak, bozacak. Onun için kardeşlerim burada dikkat ederseniz Hadis Şerif de bir sureye gönderilen diyor. İki aç kurt süriye nasıl zarar veriyorsa kişinin malan ve şerefe düşkünlüğünün dinine verdiği şey aynıdır. Bakın ben çobanlık yaptım. Bak kayınpederimde yörüktür. Bir kurt süriye nasıl zarar verebilir misiniz? Yani、çobanlık yapmadıysanız bilmezsiniz. Tilki gibi boğup atmaz. Şey yapmaz, parçalamaz. Kurt baştan bir girer, iki tane genç kurt gelir önce, köpekleri götürür. Tam aksi istikametten kurdun sürüsü saldırır. Komple bir tane, iki tane demez. Şurada var ya, dişler dişler atar. Koskoca sürüyü yemeyiz yemese bile atacak. doyacağım diye hepsini ancak kaçar bir tarafa koyun kendini saklarsa o sürüden ne yapar? Kurtulur. Yoksa bütün sürüyü ne yapar? Telef eder. İşte nefsine yenik düştüyse bu mal, mülk, makam, bu şeye yenik düştüyse bir insan artık doğru değerler değişir. Eğri değerler değişir. Artık onun O makamını koruyacak değerleri neyse o. Mesela padişah mı kendi çocuğunu bile öldürür. Niye?、Hı? İstediği çocuk padişah olsun diye. Kendi istediği çocuk şehzade, vekil olarak ta imnetti. Dedi kudu geldi. Oğlun seni öldürecek, yerine geçecek. Ne yapar? Onu boğdurur. Onu öldürür. Bakın bunların hepsi makam, şan, şöhret. Daha döne kadar o çocuk senin değil miydi? Canın ciğerin değil miydi? Etinden tırnağından değil miydi? Ne zaman kanı helal oldu? Ha? He? Makamına, oturduğu yere göz dikindi. Allah bizlere hayır versin, hayirden ayırmasın. Demek ki kişinin malı, şanı, şerefe düşkünluğu gerçekten. insana, yaşantısına ve dinine ne yapmış? Çok sıkıntı veriyormuş. Ve tavizler de hep buradan kaynaklanıyor kardeşlerim. Yani insan bir şeyde aşırı gitti mi muhakkak dininden taviz verir ve gözü körer. Biz günahlardan bahsederken ilk işlenen günahtan bahsederken verdiğimiz örneği hatırlıyor musunuz? Allah Azze ve Celle Adem Aleyhisselam'a şu ağaca yaklaşma dedi. Yasak değil mi? Yasak. İblis'e ne dedi? Adem'e secde et dedi. Adem Aleyhisselam yasak ağacı için dedi. İblis de secde etmedi. Şimdi iki tane itaatsizlik söz konusu. Ama iki itaatsizliğin altında iki aynı netice yok. Buradan hırsı anlatmak istiyorum. Adem aleyhisselam kandırılarak yasakçı netildi. Ne oldu? Tövbe etme hakkı verildi. Yine çalış kazan amelinden cennete gir denildi. Peki İbriş ne oldu? Tardedildi, lanetlendi ve ebedi cennetten kovuldu, mahrum edildi. Sebebi ne? Hırslandı, büyüklendi, kibirlendi ve itaat etmedi. Sen sense ben benim dedi. Gelen sözü ne yapmadı? Kabul etmedi. İşte kardeşlerim fitnenin insanı getirdiği yer burası. Allah inkar etmiyor bakın. Allah'ın Allah olduğunu iblis kabul ediyor. Okuyun ayetleri. Sadece sen Allah'sın ama haksızlık yapıyorsun diyor. Beni önce yarattın. Yani kendi aklınca sebeplere gidiyor kendini uğurlamak için. Veyahut daha da İleriye gidiyor. Onu vıcık vıcık pis kokuşan topraktan ayetlere baktığında beni ise ateşten yarattın diyor. Yani ateş topraktan, çamurdan daha güçlü gibi ifadelere gidiyor ve Allah Azze ve Celle onun bir cevabı karşısında in oradan aşağıya in diyor.、Yani. Lanet diyor. Allah bizlere hayır versin. İşte fitne dediğimiz olay bu. Hak'tan gelenin önüne ne yapıyor? Set çekiyor. Eğer size birisi Hakk'ı söylüyor, Hakk'a davet ediyor ve Hakk'ı gösteriyor, siz de ona kulak vermiyorsanız oturun bir düşünün. Acaba nerede su kaybı, malda mı, mevkide mi, şan, şöhret peşinde miyin? Yani niye ben kendimi böyle ululadım da bu gelen nasa karşı veya gelen söze karşı kulak veremedim? Bunun bir hesabını yapın. Çünkü sizden başkası bunun cevabını ne yapamaz? bulamaz çünkü orada kulak vermeyen sensin bakın mesela haşir yedi ayetinin uzun sebebi çok çok büyük meselelerden ayetler inmemiştir bir meseleden çölden bazı bedeviler geliyor Abdullah Kayseyeti Ali sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında bazı şeyler öğreniyorlar ve Allah Resulü Ali sallallahu aleyhi ve sellem onlara bir şeyler emretiyor bazı şeylerde Yasaklı. İşte tulumda, küpte, zifte ne yapmayın? Şıra içmeyin. Hani bugünkü limonata kurup içmeyin. Sabah oluyor bir tanesi sarhoş sarhoş kesiyor. Yani yasakladığı şeyden şıra yapmış, içmiş. O da kafayı bulmuş. Aleyhisselatü Vesselam'a yanda böyle sarhoş sarhoş gelince Allah Azze ve Celle'ye ayetlerini indiriyor. O size neyi emretmişse onu yerine getirin diyor. Ve Daha sonra onlar geliyor diyor ki Allah nasıl biz çölde yaşıyoruz çok sıcak biz duramıyoruz yani bunun bir yolu yok mu? O zaman Ali sallallahu aleyhi ve sallam sabah kurdunuzu akşam için akşam kurdunuzu sabah için mayalanmışsa dökün o hamurdur diyor. Ha、yani、ne oluyor bir kolaylık sağlanıyor esneniyor ama burada ayetin uzun sebebini ne? ne emredilmişse onu ne yapın yerine getirin ki hayat bulasınız diyor. Yani hayat Doğruya kulak verdiğinde, kendi doğruna değil. İşte Karun da doğru kabul etti, İbnüs de doğru kabul etti, Firavun da doğru kabul etti. Bir şeylere güvendiler mi? Ne oldular? Ellerindekini de kaybettiler. Allah bizlere hayır versin. Gelelim eş fitnesine. İnsanın karısı veya kocası fitne olur mu? Evet. Allah Azze ve Celle, ey iman edenler, eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşman olanlar vardır. Onlardan sakın diyor. Şimdi bu meseleyi gündeme getirdiğimizde ne hikmetdir bilmiyorum. Erkeklerin direkt gözünün önüne karıları geliyor. Kadınların da direkt gözlerinin önüne kim geliyor? Kocaları geliyor. Doğrudur, değil mi? Ama her iki sınıfında gelmesi gerekir. Bakın eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşman olanlar vardır. Nasıl düşman olunuyor? Hiç düşündünüz <gülüyor> mü? Ya Firavun'u yetiştiren de bir aile değil mi? Bizler eğer İslam'ın emrettiği şekilde eşimize çocuğumuza davranmazsak kendi elimizden Allah düşmanı yetiştiriyoruz mu yetiştirmiyoruz? Bir erkeği düşünün bir kadın alıyor kendi modeline göre. Kapan lan diyor, kapanıyor. Peçe giy lan diyor, peçe giyiyor. Giymezsen döverim diyor, giyiniyor şimdi. Koca ölüyor. Kadın peçeyi atıyor. Ne oldu şimdi? Din, kocanın gücüyle. Veyahut çocuk, ya şöyle olsun, tamam, böyle olsun,、o. çocuk askerden gelsin. Çocuğun gerekli terbiye, dini terbiye, İlmi terbiye, fıtri terbiye zamanında ne yapılmıyor? Verilmiyor. E çocuk zaten belli bir yaşa geldikten sonra. Hadi dediğini yapma bakayım. Padişah'ın biri demiş ki, bu ülkenin en güçlü adamı benim. Kim benim sözüme oymazsa kelleye alırım demiş. Vezir de demiş ki, padişah'ım demiş, sen sabah gel, bu ülkenin sözünü geçirmeyeceğin, geçiremediğin insanlar da var demiş. Olmaz öyle şey. Padişah'ım sabah konuşalım. Sabah padişah geliyor tahtına oturacak. Tahta bir çocuk. Çekil lan diyor. Çocuk çekilmiyor. İnan oradan diyor.、Inmiyor. Elinden çekiyor bebe başlıyor. Ağlamıyor. Sus sus lan. Geliyor padişah'ım bak sizin de diyor sözünüzün geçmediği, geçiremediği insanlar vardır. Allah bizlere hayır versin. Eşlerden ve çocuklardan düşman nasıl olur? Eğer ona gerekli Ee, doğduğunda mesela Ömer radıyallahu an’a bir adam geliyor, çocuğunu şikayet ediyor. Diyor ki söz dinlemiyor, asilik yapıyor, annesini de beni de üzüyor diyor. Ömer Kırbacı’na şöyle elini attığında diyor ki çocuk, ey emir el müminin, bir çocuğun ebeveynlerinin üzerinde hakları yok mudur diyor? Vardır diyor. Nedir bunlar diyor? Doğduğunda işte İslami bir isim koyma, helalından yedirme, helalından giydirmе. İşte benim adım şu diyor. Kara böcek diye bir isimmiş. Herkes benimle alay ediyor diyor. İşte bu babam diyor. Benim diyor annemi boşadı. Kahine bir kadın aldı. O kadının kazandığı ile diyor. Bize ne yapıyor? Yiyecek verir diyor. Ömer hemen çocuğun ismini değiştiriyor. Hırbacı alıyor. Adama dönüyor. Demek ki biz kendi elimizden kendimiz ne yapıyoruz? Çocuk isyan ediyor. Herhalde belli. Haram da belli. Eğer sen çocuğunun ağzından haram lokma geçirmişsen, haramını giydirmişsen, İslamı bir terbiyeyle yetiştirmemişsen, ne olur? Halk arasında bile sözler var. Az verersen ne olur? Hırsız. Çok verersen aksız olur diyor. Yani bu halk arasına bile ne yapmış? Artık düşen kelimelerden bir tanesidir. Öyleyse eş ve çocuklarımızada ne yapacağız? Dikkat edeceğiz. Eşlere Bir kadının kocası üzerinde hakkı neyse onu bileceğiz ve yerine ne yapacağız? Getireceğiz. Bir çocuğun ebeveyni üzerindeki hakkı neyse. Peki bunu yapmadık. Yarın mahşer gününden bir sahneyi böyle gözümüzün önüne getirelim. Baba evladından, eşinden, eşi kocasından kaçacağı gün var diyor. Kaçmayacağı insan var. Kaçacağı insan var. Bir adam şimdi birine borcu yoksa, arasında da çok samimiyet varsa, muhabbet varsa, çıkarı da varsa, veya çıkar yok, dostluğu da varsa, gördüğünde muhabbet etmez mi? Peki bir adam birinden niye kaçar? He? Bir sıkıntı var değil mi? Ya hakkında konuşmuştur, ya onun hakkında bir şey söylemiştir, kalbi kırılmıştır, ya alacağı vardır, ödeyememiştir. Yani bir şey olmuştur. Eğer karı koca Veyahut çocuklardan orada Allah'ın huzurunda birisi kaçıyorsa hesaptan kaçıyor demektir. Çünkü şefaatle alakalı rivayetlere baktığımızda çocuk ne diyecek? Bu benim annem, bu benim nedir? Babam ya Rabbi dediğinde ne yapacak? İbrahim aleyhisselamın durumunu düşünün. Evet İbrahim o senin baban ama o kafirler kuruhundan diyor. Ve İbrahim'in gözüne o ne olarak gösteriliyor? Süneşli. keler olarak göster sırtlar veya keler İbrahim aleyhisselam ondan tiksiniyor. Hemen zebaniler ne yapıyor? Götürüyor. Demek ki orada evlat babayı ne yapmıyor? Unutmuyor. Baba evladını ne yapmıyor? Unutmuyor. Ama kaçanlar hesaptan kaçacağını zannediyor ama hiçbir şeyden ne yapmaz insan? Kaçamaz. Öyleyse her şeyimize ne yapacağız kardeşlerim? Dikkat edeceğiz. Eş fitnesi Eş fitnesi deyince şöyle düşünün. Bir kocanın kadınla nasıl fitne olur? Kadını serbest bırakırsa, giyimine, kuşamına karışmazsa, gittiği, geldiği yere karışmazsa, sonra başına gelen dünyada ve ahiretteki şeyleri ne yapacaktır? Katlanacaktır. Öyleyse eşleri onlara düşmandır derken bu senin dinine yaptığı nedir? Düşmanlıktır. Hem senin nikahında Hem de itaatında değil. Bu böyle bir şey ne yapmaz olmaz. Allah hikayesinde erkeğin kadına üstün olduğunu söylemiştir. Hiç kimse çıkıp da kadın erkek eşitliğinden ne yapamaz, bahsedemez. Allah görmemiş, sen ne yapamazsın, göremezsin. Ama İslam da kadını ezen bir din nedir, değildir. Aksine dini yani kadını koruyan bir dindir. Kadının açılıp saçılmasına, sokağa çıkmasına, herhangi başına bir şey gelmesine din ne yapmıştır? Mani olmuştur, ona izzet vermiştir, şeref vermiştir, hayat vermiştir. Ama bugün bakın, İslam'dan başka bir şeye razı olan sistemlere bakın, kadını bir sakız reklamında çıkarıp maymun etmiştir. Açmıştır, saçmıştır, hayvanlar gibi ortaya dökmüştür. Yani kadını mı satıyor, sakızı mı satıyor anlayamazsın. Doğru mu? Ama İslam böyle değildir. İslam kadına izet vermiştir, ne yapmıştır, şeref vermiştir ve cennet anaların ayağı altındadır demiştir. Ama bakın, en çok övdükleri Yahudiliğe bakın, bir şehrin kadının kocası ölse, onunla birlikte başına gelmedik kalmıyor bir ahire koyuyorlar, üstü başı tezekler, pislikler içinde. Yani onlara gördükleri muameleye bir bakın, Hristiyanlıkta. Veya başka bir şeyde ya öldürüyorlar ya onlarla birlikte diri diri gömüyorlar. Yani başka dinlere bakın. İslam'dan başka hiçbir şeyde kadına izzet ve şeref ne yapılmamıştır? Verilmemiştir ve hala da verilmez. Ama İslam'ın diyen bir kadında ne yapması gerekir? Namusuna dikkat etmesi, eşine itaat etmesi, şu diline sahip olması, nimete nankörlük. Yapmaması gerekir. Çünkü aleyhissalatü vesselam bir gün gelip kadınlara sohbet ettiğinde ne diyor? Cehennemi gördüm. Çoğunluğu neydi? Kadınlardı. Koca karnının birisi ne yaptık da biz erkekleri geçtik dediğinde siz öyle bir huya sahipsiniz ki size kocanız dokuz iyilik yapıp bir kemlik yapsa ben senden ne gördüm ki diye nimete veriyor. Nankörlük yaparsınız, bu da sizin cehenneme giriştir.、Bir、yarım hurma veya bir hurma da olsa sadaka verin, cehennem ateşini ne yapın söndürün demiştir. E,、evet. çocuk fitnesi, ayeti kelimede, hadislerde aynı şekilde geliyor. Mesela Ali sallallahu aleyhi ve sellem çocuk korkuluk, cimrilik ve hüzün kaynağıdır diyor. Bunun gibi birçok rivayetler vardır. Aynı diğer deminki. 15-20 dakika önceki sözlerimize bakacak olursak, Allah Azze ve Celle'nin iki tane kulu hesaba çektiğinde、e, ne diyor geridekilerine, ne bıraktın? Biri ne yapıyor? Allah'a fazla keremini. Birisi aç kalmalarından, el aleme muhtaç olmalarından korkup, ne varsa onlara bıraktım diyor. İşte çocuk korku ve cimriliğin hüzün hayvanıdır. Çocuğum rahat etsin diye insanların bir çoğu infakttan sada kadar geri kalmıştır. Ama o çocuğa oyuncağından yemesinden içmesinden giymesinden tutun harcadığı masrafa bakın bir insan kendine bu kadar harcamaz. Doğru mu? Bakın biz altı kardeştik büyüdük elhamdülillah kimseye de muhtaç etmedi Allah bizi şeker çuvalından pantolon giydik. Soğuk kuyudan ayakkabı giydik. Vallahi çok güzel de büyüdük. Yani İspanyol giyen, takım elbise giyen büyümedi mi? Büyümüyüm. Biz de büyüdük. Allah helalinden, güzelinden, doğrusundan iyi pişenlerden ilesin kardeşlerim. Yani çocuğu daha iyi giydireceğim, daha iyi yedireceğim, daha iyi şey yapacağım deyip istafa, aşırlığa gittiğin zaman. Allah bunu sana ne yapar sorar çünkü o verilen malın senden bir de infak, sadaka ve zekat olarak ne vardır karşılığı vardır aşire gittiğinde bu muhakkak sana hüzün, cimrilik ve korku kaynağı olacaktır. Allah hepimize hayır versin. Evet baskı, işkence, zulüm fitnesi bunun da Kur'an'da birçok örnekleri vardır. Allah'a iman edenleri her zaman korumuştur. Mesela Buruç suresine baktığımızda insanlar topluca yani sondan alayım ayeti vakti baya harcadınız. Hakkınızı helal edin. O çocuğun kısasını hatırlayacak olursan sen denize gönderiliyor öldüremiyorlar dağa gidiyor dağ sar. En son geldiğinde işte benim yayımla okumdan at öldürürsün. asabı uktut kısasında insanlar iman ettiğinde ne yapıyorlar bölük bölük ateşin içine emzikteki çocuk anasına ne diyor、Hı? atla ana atlar diyor ahiretteki ateş bu ateşten daha çetindir diyor öyleyse kardeşler baskı iskence zulüm fitnesiz seni dininde ne yapmayacak döndermeyecek hatta Bukhari müstümde gelen bir rivayet var ki, şu üç şeyi yapan imanın lezzetini tüm damarlarında ne yapar?、Bulur. Neydi bu hadis? Harun Allah Hoca? Allah'ı Resulü. ve Resul'ünün her şeyin üzerinde sevme, Allah için verme, Allah için boğuz etme, yani sevme, boğuz etme ve küfre girmektense ateşe girmeyi, aynı Ashab-ı Uhtud'un işareti var. İmanın dezetini bütün damarlarında ne yapar hisseder. Allah bize böyle bir hayır versin, hayirden ayrımasın kardeşlerim. Yine mesela geçmiş ümmetlerden öyle insanlar vardı ki, Ali sallallahu aleyhi ve sellem kabe'nin duvarına öyle yaslanmış, sahabeler işkenceden bunalmış, yanına geliyorlar. Ne diyorlar? Yani Allah'ın yardımı ne zaman? Ne zaman? Allah resul o kadar kızıyor, sırtındaki mindere atıyor. Allahidiyor geçmiş ümmetlerinden ümmetlerde öyle insanlar vardı ki çırl çıplak çölün kumlarına gömülür, kafaların üzerine testere konur, ikiye bölünür veya demir taraklarla sinirleri taranır yine de dinlerinden dönmez diyor. Siz acele ediyorsunuz diyor. Demek ki baskı işkence insanı dininde ne yapmayacak döndermeyecek. Başka detay fitness. Deccal en sondan alayım Medine'ye yaklaştığında bir çobana rastlayacak. Çobanı ne yapacak? Parça parça yapacak, öldürecek. Öldürmeden önce çoban ne diyecek? Sen Allah Resulü'nün bildirdiği o kafir Mesih'i deyice alsın. Öldürüp tekrar dirilttikten sonra ne diyecek? Vallahi iyice kanaat ettim ki sen osun. Ona ne kadar ilişmeye çalışırsa çalışsın melekler ona fırsat vermeyecek yüzünü akıbetinin olduğu Şam tarafına ne yapacak? Döndürecek diyor. Biz ise ne yapacağız? Her namazda selamdan önce deccalın fitnesinden Allah'a sığınacak. Çünkü tam Nuh Aleyhisselam bile kavmini bu fitneyle ne yapmış? Uyarmış. Deccal fitnesi basit bir fitne değil kardeşler. Bakın yeryüzünü dolaşacak her yere dolaşacak. Cennet diye gösterdiği cehennem, cehennem diye gösterdiği cennet. Hatta alimleri detçal olduğunu bildiği halde ona tabi olacaklar diyor. Dehşet, yani fitnesi bu kadar büyük olacak. Başka cihatta sebat etme. Düşmanla karşılaşmayı istemeyeceğin ama karşılaştığında da tabanları ne yapmayacaksın, yalanmayacaksın. Başka doğru yolda sebat edeceksin. Müminlerden diyor, öyleleri vardır ki Allah'a verdikleri sözde nedir? Sabittirler. Diğerleri de ne yapar? Verdikleri sözün akibetini beklerler diyor. Doğru yoldan insan yalpa ne yapmayacak, vermeyecek. Allah Azze ve Celle'nin ona verdiği Müslüman isminin sıfatını ne yapmayacak, bozmayacak. Yine sebatin en önemli meselelerden biri de ölüm anında. Sebat gösterme. Bakın bir rivayette falan şehittir dendiğinde Ali sallāllahu alaihi wasallam ne diyor? O cehennemdedir diyor. Bakın düşmandan harp ediyor. Vücudunda yetmişe yakın yara berey oluyor. Bunu alırken bir şey yok. Son anında ne yapıyor? kalıcı koyuyor veya sinirini kesiyor bir rivayette intihar ediyor demek ki son an çok önemli sebat her zaman için sebat bunlar tevekkülle alakalı meseleler Allah Azze ve Celle hepimize hayır versin sizi fazla sıkmayayım tevekkül dersini inshallah burada noktalayalım tevekkül eden insan hayra eren insandır Tevekkül kavram olarak Allah'ı vekil bilme, ona dayanmadır dedik. Birincisi veli bilmek, ikincisi de her işi ona ne yapma, havale etme dedik. Allah Azze ve Celle öğrendiğimiz doğrularla amel etmeyi, hayata geçirmeyi, iyi bir tevhid ehli olmayı hepimize nasip etsin. Bizi de, eşlerimizi de, neslimizi de, Bu yolda gidenlerden iyilesin. Allah Subhanahu ve Taala batılı, batıl bilip ondan uzak kalmayı nasibesin. Cumhurumuzun işlediği günahlardan dolayı da Allah Azze ve Celle bizleri hesaba çekmesin.、Evet. Subhanke Allahümme ve Bihamdike. Eşşadellâ İlâhe İlla Ante. Estağfurke ve Türbe. Velhamdülillahı Rabbi Lâ İlāhi Lâ İlâhe İlla Ante.